Muhtarım hocam, kul hakkının çok önemli olduğunu hayatımızın çok ilerleyen dönemlerinde fark ettik. Çok geç öğrendik. Eskiden birçok insana karşı hatırlayamadığımız kul haklarının var olduğu kanaatindeyim. Ama bunların kul haklarını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Hocamız ne tavsiye eder demiş. Şimdi bu kul hakları şayet mali değil de manevi kul hakları ise diyelim ki onun Gıybetini yapmış dedikodusunu yapmış falan e, bu tür şeyler ise ya da işte ona iftira etmiş bu tür şeyler ise hı hı. Allah'tan tövbe istiğfar dilemeli ve okul içinde Allah'tan tövbe istiğfar dilemeli e, ve bunları işte bulabiliyorsa e, hak helalliği onlardan istemelidir. Eğer bu maddi bir şey ise yani ona maddi olarak bir zarar vermişse bir şey almış ödememişse veya maddi olarak ona bir zarar vermişse e, bulma imkanı varsa onu bularak bunu tazmin etmeli, ödemeli. Eğer onu bulamıyorsa mirasçılarına ödemeli. Mirasçıların da bulamıyorsa ki bazen öyle oluyor e, veya çok karmaşık oluyor. Birçok e, insana kul hakkı falan geçiyor. E, o zaman da e, onlar adına e, hayır hasenat yapmalı. Ve kendisi içinde de tevbe istiğfarda bulunmalı. İnşallah.